94.9 Açık Radyo Dünya Hali Ben Timuçin Oral İyi akşamlar ben Engin Keştan Ve bu akşamki konuğumuz... Ben Ayşe Güvenir Aa, tekrar iyi akşamlar, ee, Ayşe Güvenir'e hoş geldiniz diyorum. Çünkü Ayşe Güvenir bizim ilk dinleyici konuğumuz bu dönemde. Ee, kendisiyle konuşmaya başlamadan önce evvela bu Star Trek girişini Timuçin Oral seçmişti. <gülüyor> Fakat daha kısa kesecekken bana bir şeyler oldu ve Tolga'yı işaret ettim uzat diye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün internetten bir şey geldi. Ee, onu okumak istiyorum. İsrailli doktor demiş ki benim ülkemde e, tababet o kadar ileridir ki bir insanın bir insandan böbrek alıp bir başkasına koyabiliriz ve altı hafta içinde bu insan iş arayabilir. Alman doktor bu hiçbir şey değil demiş. Almanya'da biz bir insanın akciğerini çıkarırız, bir başkasına koyarız ve dört haftada iş aramaya başlayabilir demiş. Bunun üzerine Rus doktor araya girmiş demiş ki, benim ülkemde tababet sizden de öte Çünkü bir insanın kalbinin yarısını alıp, ...o yarıyı bir başkasına koyabiliriz. Yani ikisi ve ikisi de... ...iki hafta içinde iş arayabilirler... ...demiş. Bunun üzerine bunları dinleyen... ...bir Amerikalı doktor lafa karışmış. Biz demiş... ...şu ara demiş... ...Teksas'tan Allah'ın... ...cezası birini dedim demiş... ...beyaz saraya seçmek... ...koymak üzere demiş... ...ve demiş ülkenin yarısı... ...ertesi gün iş aramaya başlayacak demiş... <gülüyor> Evet, Ayşe güvenir. Ee, e, ne yaşadığınızda geldiniz sizinle paylaşmıyor bu akşamı? Aslında programınızda konuk olmak isteyen dinleyicilerinize yönelik bir çağrı yaptığınızda çıkış noktam sanıyorum bundan yaklaşık beş sene önce ya sizin programınız veya konuk olduğunuz bir programda Hı. Kişilerle tanıştığınızda, daha doğrusu ilk tanışmanızda asla mesleklerinin ne olduğu sorusunu yöneltmediğinizdi. Çünkü bu benim gençlik hatta çocuk yaşlarımdan beri üzerinde çok durduğum bir konuydu. Mümkün olduğunca kişileri yaptıkları mesleklerin dışında insan yönüyle değerlendirebilmek. Zira mesleğini sorduğunuzda bir çerçeve içinden belli yaklaşımlarla arkadaşlar veya konuşmaya başlıyorsunuz. Bu da özgürlüğü kısıtlıyor diye düşünüyorum. Açık radyo, özgür radyo. Bu program da bu radyo çok uyan bir program. O yüzden buradayım sanıyorum. Teşekkür ederiz. Ben sizi e, tekrar aradığımda dediniz ki ben İstanbul'da her gün yeni bir şey fark ediyorum. Doğru. Fark ederek yaşıyorum. Evet. Nedir o? Fark etmek önce sanıyorum program başlamadan da önce konuştuk. Zaman zaman düşünüyorum acaba bu genlerle, doğuşla gelen bir özellik mi diye. Çünkü bunun öğrenilmesi zor bir şey gibi geliyor. ...o kadar benim gözümün rengi gibi bana ait bir şey. Baktığım zaman... ...hangi koşulda olursa olsun... ...oradaki bir farklı şeyi yakalayabiliyorum... ...veya oraya dönmeye çalışıyorum. Örneğin hastanedeyim. Ağaçlı tarafa doğru oturmaya çalışıyorum. O yaprakları görmek... ...doğayı izlemek... ...beni o ortamdan sanki bir oteldeymişim... ...düşüncesiyle çok daha... ...rahat bir konuma getiriyor, sokuyor. Evet, biz zaman zaman Engin Bey'le konuşurken radyoda da ya da dışarıda da e, deli bu şehir e, dediğimiz oluyor. Daha doğrusu Engin Bey'in benden daha hoş tanımlamaları var İstanbul için. Ben arada New York'la kıyaslıyorum. Engin Bey de diyor ki hayır hayır New York bu kadar renkli değil. Repertuarı daha zengin geliyor evet. buranın. Tabii. Ben e, çocukluğumu düşünüyorum. Ee, komşularımız Ermeni, Yahudi, Rum. Ve düşünün o kültür içinde bu değişik kültürlerle bu Anadolu mozaiği dediğimiz farklılıklarla büyümenin getirdiği de belki bir farklı bakış olabilir. Bunu çocukluğuma da renkli çocukluğuma da bağlıyorum. Şu anda 46 yaşındayım. Ee, siz de eski İstanbul e, filmlerini seyrediyor musunuz? Siyah beyaz filmlerdeki eski İstanbul'u. Aslında e, o dönemi tabii ki seyrediyorum ama o dönemi yaşadığım için e, kızıma çok daha farklı geliyor o dönem. Hmm, size nasıl geliyor? Bana e, tabii bugünü düşündüğüm zaman belki zaman zaman hüzünleniyorum ama her gün yeni bir şey keşfettiğim için çok da nostaljik bakmıyorum. Çünkü hala çok güzel şeyler var diye hmm. düşünüyorum. Farklı güzellikler var. Evet. Size de bağlı. Evet. Gününüze de bağlı. Çok doğru. Bir de bir şey var nostalji yapmak diye değil mi? Ha yapmak. Evet. <gülüyor> Nedir o için <gülüyor> Nostaljik takıldık ya da bugün nostalji yaptık diye bir kalıp içinde. Eee... Um, eskiden yapmayı sevdikleri bir şeyi yaptıklarında insanlar ama yaptıklarında diyorum özellikle ee, bunu böyle tanımlıyorlar böyle ee, bir şey hiç yabancı gelmedi duyyummuşumdur da ee, yani geçiniz yapmış olabilir Evet yani e, ama e, nostaljinin e, in bir konu olduğunun farkındayım Evet. Ee, e, kullanılan bir konu olduğunu, kullanılan bir içerik olduğunu ama e, e, bir boşluk doldurmacasına mı yapılıyor, samimiyetle mi yaşanıyor ondan pek emin değilim. Çünkü ben o konuda tarafım. Şöyle ki, e, geri dönüp baktığım zaman e, ne hoşmuş diyorum. ...bazı şeyler... ...ne hoştu diyorum... ...ama ben bugünü de hoş buluyorum... ...onun için... E, ...nostalji yapma e, ihtiyacını ben duymuyorum... ...evet bir e, müzikle girelim... E, ...bizim Timuçin'le hikayemiz var bunun üzerine i̇şte galiba... ...işte nostalji duyacağız... Ha, ...hakikaten tesadüme... <gülüyor> Timuçin Oral, ben Açık Radyo ilk başladığı zaman bir program yapıyordum. Muhtemelen Ayşe Hanım da ona rastlamış olmalı beş yıl öncesi dediğine göre. Timuçin benim konuğum oldu programda o zaman da. Geçen yıl olduğu gibi. O gün ben şey çaldım, Abdullah İbrahim'in. ...Müslüman olmadan önceki adı Dollar idi. o isimle çıkarmış olduğu Ya o isimle bir gece kulübü yaptığı bir gece kulübü kaydını çalmıştım. African Piano ya da öyle bir şeydi. Teknik masadaki arkadaş da çok ilgilendi. Dedi ki onun dedi şöyle dedi bir şey var dedi. Banyana diye bir diski var dinlediniz mi dedi. Hayır dedim. Timuçin, Hatta İsmail diye bir parçası da var. var. Evet, dedi. evet, evet. Sonra Timuçin e, e, beni Bakırköy'e konuşmaya davet ettiğinde hoş bir jest yaptı. Ve o diski daha İngiltere'den benim için getirmiş. Ben gittiğimde almıştım onu. Ha, sen gittiğinde mi evet, almıştın? Evet. Evet. E, Abdullah İbrahim Trio. Son kayıtlarından biri bu. Cape Town Revisited adlı albümden Soveto. Evet. Ee, eskilerden, yenilerden bahsederken Ayşe Hanım, siz öğretmensiniz. Evet. Ee, nasıl bir fark var şimdiki öğrencilerle sizin zamanınızın öğrencileri arasında ya da atmosfer arasında bilmiyorum. Her şeyden önce tabi toplumsal ve sosyal farklılıkların getirdiği bir farklılık var. Bu da şu, ben kendi çocukluğumu düşündüğümde Avrupa yakasında oturuyorduk. Yazları Asya yakasına geçilirdi. Çoğunluk İstanbul aileleri böyle yapardı. Arabalı vapurda uzun bir zaman beklenir. Bugün... Çocuğunuzla bir yere gittiğiniz zaman çok zor öf pöf demeden onları e, birlikte yolculuğa çıkarmak veya e, ilgilerini bir alana kaydırabilmek. Zira her şeyi çok çabuk istemekteler. Belki de haklılar. Çünkü her şey çok çabuk tüketilmekte. Sınıfta izlediğim bir şey var. E, eminim ki hepsinin... Onlarca kalemi, silgisi, defteri çeşitli ithal malzemelerden yapılmış olarak mevcut. Ama sınav günü bakıyorsunuz silgi yok, kalem yok. Ben kendi kalem kutumdan çıkarıyorum ve hep yedekte tutuyorum. Biliyorum çünkü olmuyor. Hazırlıklı gidiyorsunuz. Hazırlıklı gidiyorum. Hı. Biliyorum yok. O arada silgiler uçuşmaya başlıyor çünkü 3-5 kişinin yok. Tabii ki ortak kullanıyorlar. Ortak mi? kullanıyorlar. Hı. Ee, ve hem üzülüyorum çünkü kendim e, uzun yıllar sonra iş hayatından e, sonra üniversiteye başladığımda yaklaşık 39 yaşındaydım. Kızımın saat kutusunu, kalem kutusu yaptım kendime. Ve mezun olana kadar çok enteresan nasıl o kalemler tükenmedi ben bilemiyorum. Kurşun kalemlerim tükenmedi. Yani siz... E... Geç bir zamanda erken bir öğrenciydiniz. E, geç bir zamanda erken bir öğrenci. Erken zaman öğrencisi. Bence evet. Evet. <gülüyor> evet, evet. E, şimdi <gülüyor> günümüzde her şey aşklar, sevgiler, arkadaşlıklar, dostluklar çok çabuk tüketilmekte. Ne yazık ki gençler de bu kuşatılmanın içinde sanıyorum. Ama bizler örnek olmalıyız. Derslerimde ben onlara hep Nazım Hikmet'i okumalarını öneriyorum. Neden diyorlar? Çünkü diyorum yaşamak aşk gibi ciddi bir iştir. Yaşları aşk yaşı olduğu için bilhassa bunu alıntılıyorum. Hoşlarına gidiyor. Çünkü her şey aşk üzerinde dönüyor. Ama onun üstünde hemen yalnız karşı cinse duyulan aşk değil. Doğaya, insana, çiçeğe, böceğe deyip konumun dışında da bir şeyleri ...tüketmeden... ...yerleştirmeye Hı -hı. çalışıyorum. E, konunuz öğretmenlik zaten Evet. Hı -hı. Branşımın dışında. Hı -hı. Şimdi... ...tamamen bir aslantı Çünkü ben... E, ...Reha Çamuroğlu'nun İsmail adlı... E, ...romanı diyeyim... ...ortan bir pasajı bu akşam... ...okumaya... ...niyetliyken... ...siz bu konuyu getirdiniz... Okuyabilir miyim? tabi. Ee, öncesine geçmeyeceğim. Sadece birinin söylediği sözleri aktaracağım. Onlar için iman koca bir kanunname. Kanunnamelerin oturmuş cemaatlerde, oturmuş ümmetlerde bir yararı olabilir. Bunu reddetmiyorum. Ama yenilik için her zaman aşk gerekir. Yeniyi aramak, bulmak, kurmak heyecan gerektirir. Öyle bir heyecan ki yavukluğa verilen ilk hüccün heyecanı bile yanında sönük kalmalı. Bu heyecan ancak aşkta vardır, tasavvufta vardır. Kim bir kanun nameden heyecan duyar ki? Var mı aranızda bir fıkıh kitabını heyecan ve aşkla okuyan? ...varsa eğer... ...vay gelmiş başına bu ne ruh fakirliğidir. Çok güzel. <gülüyor> ee, Malene Dietrich... <gülüyor> ...1930'da... çevrilen Blue Angel filmiyle... ...gün kazandı. Ee, <gülüyor> ee, bu... Uh, ...Joseph von Sternberg'in bir filmiydi. <gülüyor> Ve orada... ...Frederick Hollander tarafından yazılan... ...bir şarkı... ...Marlene Dietrich söyledi. Ee, bu film ve şarkı... ...Marlene Dietrich'e şöhretin kapılarını açtı. Ancak şarkı... ...20. yüzyıl boyunca... ...1930'dan bu yana... ...neredeyse hiç eskimedi. Ee, 20th Blues adlı albümde. Made Faithful yapmış. Kendisi söylüyor Made Faithful. Falling in Love Again. Biz de alkışladık gerçekten. E, <gülüyor> bu alkış efektlerini bazen hiç sevmiyorum. Bazen de çok yerine cuk oturuyorlar. Bu sefer öyle oldu. E, bana da şeyi hatırlattı bu. E, in Love Again e, İfsan Laura'nın e, Kaçıncı kuruluş yıl dönümü ya da e, olduğunu bilemediğim bir ya da bir e, kutlamasına e, atfen üretilen bir parfümün adı e, çok sınırlı sayıda üretildi bildiğim kadarıyla. Bazı insanlar aldılar bazı şanslı insanlar aldılar. E, hoş bir koku ben e, koklama şansına sahip oldum. Evet. Ne büyük bir tesadüf oldu diye düşünüyorum şimdi. Falling in love again ve yani aşık, az bulunurluk, böyle bir bağlantı. Çok hoş oldu tesadüf. Dünya hali. Dünya hali. E, dünya hali deyince e, damdan düşer gibi bir soru sorayım size Ayşe Hanım. verirseniz. Buyurun. Cep telefonları konusunda ne düşünüyorsunuz? Out. <gülüyor> Ah, kızım kızmıştır bana belki şu anda beni dinliyorsa e, <gülüyor> cep telefonlarında yine demin ki tüketmekten bilinsiz tüketmekten yola çıkarak size yanıt vermek istiyorum buluşmayı önlüyor bence. birebir görüşmeyi konuşmayı engelliyor çünkü... İzliyorum. O kadar çok şey konuşuluyor ki cep telefonunda. Bir buluşmaya ne kalıyor acaba diye düşünüyorum. Ben ayrılamıyorlar diye düşünüyordum ama bu bakış da çok hoş. Ee, hem kopamıyorlar hem görüşmeyi ve buluşmayı engelliyor. Evet aynı Hı -hı. şey sanıyorum geçen programda siz bahsettiniz. chat Hı -hı. gençlerin, yapay sanal. Bir arkadaşlık. Mutluluk. Nedenli geçerli? Tanımadıklarıyla chat yaptıkları zaman. Tanıdıklarıyla bile çok uzun süre, bir, bir saat ben bir chat düşünemiyorum. Anlama neyse. Aslında Aa. onun Türkçe karşılığını ben çok seviyorum. Ne, nedense kullanmıyorlar. Gevezelik. Gevezelik. Şart. Hmm. Tam da öyle. <gülüyor> Geik değil, hayır değil, gevezelik. <gülüyor> gevezelik. Yani o o alt bir grup. Geyik. <gülüyor> Sab grup. Evet. Ama gevezelik karşılıklı olduğu zaman da zaman zaman hoş olabilir. Hepimizin Hı. ihtiyacı var. Zaman çünkü hep ciddi konular, hep felsefi yaklaşımlar da zaman zaman belki gevezeliği beraberinde getirmeli. Ama diğeri başka tuşlarlasınız. Yani insana bence bakmalı insan. Özellikle gözler diyorum. Ama o da çok görsel olabiliyor bazen. Sanıyorum sizin... E, lütfen düzeltin. Kim bilir de mi yazdınız yoksa ben onu başka bir konuşmanızın içinde mi okudum ya da dinledim? E, aslında e, geçen sefer de biraz söz ettik. Görsel e, olabiliyor gevezelik sırasında da bilgisayarın başında insanlar hani sizi yeniden gördüğüme sevindim gibi sevindim, şeyler evet. söylüyorlar demiştiniz. Evet. Sanıyorum bir konuşmanızdaydı. Evet evet görsel yaşanıyor. Yani görsel Evet. Yaşanıyor. Ama öyle hissediyorlar sanki. Ö öyle hissediliyor. Evet. Öyle hissediliyor. Ancak tabi ben şimdi. Ayşe Hanım'ın söylediklerini tabii katılmamak mümkün değil. E, bu ilişkilerde zaten programlarda çok bunu konuşmuş olduğum için tekrar hiç, yani konuya dalmak istemiyorum ama tampon olmadan arada bir araya gelemez oldu insanlar. Program yapmak, yemeğe çıkalım. Gibi bir yapının içinde ancak insanlar bir araya gelebiliyorlar. Ve diyelim ki baş başa ya da birkaç kişi buluşulduğu zaman e, eski günlerde olduğu gibi diye parantez açayım ve kapattayım nostaljik değil. E, kendileriyle ve birbirleriyle ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ya da bir konu ortaya atılıyor ona tutunularak onun etrafında kendileri yine yok. Ama... E, ...cep telefonunun... ...Türkiye'deki kullanımı... ...ki bu kadar yaygınlıkla hiçbir yerde olmadığı... ...söyleniyor. Bir de İspanya'da varmış sanıyorum. Öyle yine mi? Akdeniz ülkesi, evet. İspanya'da, İtalya'da tanık oldum ben... mesela. ama bizdeki bu gibi değil. değil. Öyle mi? Sıklığı da bu kadar değil. Muhtemelen e, kamu telefonlarının çok yaygın oluşundan. Yani ihtiyaçları yok. Ve öyle bir başlangıçları öyle değil. Ama bu bence gençlik için bir yerde bir kendini ifade biçimi olarak görüyorum ben, ne yazık ki. Şimdi 4-5 yıl önce Amerika'ya gidiyorum, Frankfurt'tan aktarma yapacağım. Körük değil de otobüse bindik. Uçaktan en bir Türk Bey konuşmaya başladı. Cep telefonu ile. Şimdi uçaktan iniyoruz. Şimdi otobüse biniyorum. Hava burada soğuk. Ve... Naklen e, hani yayın. Çocuklar anlatırlar ya, bir bir bir anlatmak diye bir tabir vardır. Orada sanki bir şey yakalar gibi oldum. Bizim ne, mesleki tabir kullanacağım ama... separasyon anksiyetesi dediğimiz şeyle ilgili... ...bizim toplum... E, de bu yaygın çünkü kolektivizmden birden bireyselleşmeye çalışan e, insanlar haline geldik. E, e, çocuk bebeklikten çocukluğa geçerken diyeyim, e, kendi başına bir şeyler yapmaya başlar evin içinde. Ama bir gözü de sürekli annededir. E, hep onun nerede olduğunu bilmek ister. Ee, sanki bazı cep telefonu konuşmalarında buna benzer bir şey var. Yani e, kopamamak, güvenlikte hissetmek, yoklamak, yoklamak Hı -hı. E, bunu e, terapide falan da kullanıyorlar. Biri aradı beni ama dedi, security check değildi dedi biri mesela bana. İnsanlar ayırıyorlar şeyi. ...yani annem evde mi... ...telefonları, annem yerinde mi... ...telefonları şeklinde bu... ...yani yaşla, annelikle... ...birbirine, iki erkek de birbirine... ...iki kadın da birbirini kontrol edebiliyor. ...annem yerinde mi şeklinde... ...bir de telefon kapatamama da var... ...tabii yani Hı -hı. bu cep telefonlardan... ...önce de vardı... Ee, evet. uzatma ...bir türlü evet, hayır diyemeyenler... Evet. ...Allah'a evet. ısmarladık diyemeyenler... Evet. ...noktayı koyamamak... ...halbuki... Hı -hı. E, Burada bir keresinde daha anlatmıştım. Yani yaşantılar, birliktelikler ya da herhangi bir yaşantı bir yükselişe geçiyor. Bir noktaya geliyor, ondan sonra düşüşe geçiyor. O düşüş başlamadan önce o yaşantıyı ya da o beraberliği, beraberlikten kastım evlilik vesaire aşk değil, o sıradaki beraberlik... Bir e, kadın erkek ilişkisi içinde de yani beraberliği noktalamak gerektiği yerde. Sonra ayrı yaşantılar yaşayıp ilişkiye bir şeyler katabilmek çok önemli. Tabii bu fırsatlar zannediyorum bu e, cep telefonu salgında <gülüyor> kaçırılmış oluyor. Artık hiç şansı yok herhalde. Kimin? Bu tip ilişkilerin. <gülüyor> Şimdi şansı var ya da yok diye yargılamak bizi düşmez. Çünkü onlar var. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani, yani. Evet. Karamsar olma adına konuşmadım zaten. <gülüyor> ee, evet. E, Domna Samiu. Onun bir Anadolu Rum folklor grubu var. Çalışmaları var. Riskleri de var. E, bu risk'i bana sevgili Cemal Ünlü armağan etmişti. Greek Songs of Asia Minor. Oradan bir parça çalıyoruz. E, Yunancasını okuyamadığımız için, İngilizcesi var karşılığında. You have entangled me. Böyle hafif hüzün tonlu oldu cep telefonlarının üzerine. Ee, önümde çok hoş bir karikatür var ee, bunu e, dün ya gün Engin Bey'e de göndermiştim ee, aslında hem komik hem hüzünlü arabanın e, birisi karikatür anlatımız ama deneyeceğim biraz ee, direğe çarpmış ee, adam görünmüyor sadece kolu görünüyor şoförün e, elinde cep telefonu var e, i̇ki tane e, doktor olduğunu düşündüğümüz beyaz gömlekti e, ve papyonlu nedense doktorları öyle çizerler. Böyle konuşuyorlar kendi aralarında. Hay Allah diyor bir tanesi bu araştırmayı hiçbir zaman bitiremeyeceğiz. Cep telefonlarının beyin tümörüne sebep olduğunu hiçbir zaman kanıtlayamayacağız. Çünkü bu haftalar cep telefonlarıyla e, otomobilde giderken de konuşmaya devam ettikleri sürece beyin tümörüne kalmadan ölüp. Telefonup gidecekler e, diyor. Ve bu şey e, Amerika'dan gelmedi. Evet, evet. <gülüyor> o kadar yaygın değil, değil orada. Evet, evet, buradaki kadar <gülüyor> değil. E, burada evet çok sık gerçekten. E, bu demin söylediklerinizi düşünürken hani birey olmak olmamak e, benim hep söylediğim bir şey var. E, e, İstanbul'u tanımlarken birey olamadan e, yalnız kaldık. Evet. E, bu şehirde e, cep telefonlarının da e, inanılmaz bir katkısı var bu yalnız kalmamaya. E, ama birey olamamak e, deyince tabii içinde e, insanların birbirleriyle kurdukları medeni ilişkiler de yok. Yok oldu e, kapıda karşılaşıldığında, asansörde herkes e, kapıya ya da numaralara bakar. Ee, nasıl yaşıyorsunuz? Çünkü bir, bir yandan şöyle bir gözlemim de var. Neredeyse 20 yıl boyunca bu ülkedeki bütün e, gençlere e, günaydın ve sağ ol dedirtiliyor. Evet. Kapıdan içeriye giriyorsunuz. Günaydın evet. diyorsunuz. Onlar ayağa kalkıp evet. sağ ol diyorlar. Evet. Fakat onlar dışarıda karşılaştıklarında ne oluyor bilmiyorum. Benim sloganım, yaşam sloganım, aşk. Evet. ...her şeyin gönülle yapılmasından yana bir insanım. Sanıyorum öğretiyoruz. Hı hı. Öğrenmek istemedikleri bir şeyi öğretiyoruz belki. Ve belki bir zaman sonra bu tepkiye dönüşüyor. İçselleştiremiyorlar. Hı hı. Geçenlerde çalıştığım okula... ...çok yakın bir sokağa arabamı bırakıyorum. Ee, hep bıraktığım apartmandan birine... Rastlama ihtiyacı içindeyim. Günaydın diyeceğim. Çünkü arabayı oraya bırakmak bile bende bir sorumluluk duygusu uyandırıyor. Benim dönemimin gençliği için böyleydi. Şimdi belki çok garip gelebilir genç dinleyicilere ama öyleydi. Çok sevindiğim bir şey oldu. Birine rastladım. Apartmandan çıktığını gördüm. Bahçeli bir apartman. Bahçe kapısından çıktı. Sabah saat 7.20 geçiyor, çeyrek geçiyor. Günaydın dedim. Önce şaşırdı, gözler büyüdü. Fakat o büyümeyle birlikte ışıldadı. O kadar güzel bir günaydın dedi ki. Hatırlamıyorum, şimdi tekrar görsem hatırlamam. Ama o ışıltılı gözler ve o günaydın beni birkaç saat zinde tuttu diyebilirim. Erkek miydi? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Fark etmiyor. İnsan olarak bakıyorsunuz. O onlar için fark ediyor mu sizce? <gülüyor> onlar için e, sanıyorum bir grup için fark ediyor. E, bu mesleğe girmeden önce uzun bir iş hayatım oldu. O süre içinde e, saptadığım kadarıyla ne yazık ki belki yanlış genelleme yapmak pek ama Türk erkeği ...çoğunlukla asılacağı... ...kadına nazik... Hı hı. ...veya... ...o an hoşlandığı kadına... ...yatırım mı yapılıyor? Galiba... Evet. ...bu beni... E, ...kendimi beğenen... ...bir insanım... ...her şeyimle... E, ...çirkin gelen... ...yanlarım da belki... ...bana göre de var ama yok... ...çünkü gönül... ...ve düşünce birliğine inanan... ...bir insanım... Onun için ...sandım ki... ...hoş bir kadının bana da yol verilir... ...ama verilmeden geçildi. <gülüyor> <gülüyor> Bizde de şu oluyor... ...yani hep... ...karşı tarafın... ...başlatması bekleniyor. O bağlamda... ...otonom olmayı henüz öğrenemedik. Şimdi... E, <gülüyor> e, ...yıllar önce bana... E, ...psikoterapiye gelen... E, İleri orta yaşlı bir bey, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bir yüksek okulda ders veriyor. Arada bir cümle geçiyor. O hocayla gene karşılaştım, gene bana selam vermedi dedi. Bu birkaç hafta içinde bir iki kere tekrarlanınca. Merak etmiyor musunuz dedim niye selam vermediğini dedim ediyorum dedi. Epik niye sormuyorsunuz dedim. Ondan sonra bu hocaların toplantı çay içtiği bir salon varmış. Orada karşılaşmış ve gitmiş. Ya demiş sen bir zamandır. Niye bana selam vermiyorsun demiş. Adam dönmüş demiş ki ben de merak ediyordum demiş. Sen niye bana selam vermiyorsun? <gülüyor> Kim cesursa o selam Efendim? versin. Kim cesursa o selam versin. Herkes birbirinden <gülüyor> beklemiş. Evet ama bu fevkalade yardım bir ee, Bir de şey var. E, olumsuz duyguları açıklamak. Çok kolay. Değil. Çok doğru. Çok kolay. Değil. Evet. Fakat olumlu duyguları açıklamak çok zor geliyor. Evet. Çünkü ya kabul edilmezse evet. endişesiyle ama risk almadan da yaşanmıyor galiba hayat. Evet. Riskiz hayatın tadı yok demiştiniz. Öyle mi dedin? Yıllar evet. önce. <gülüyor> Hem de yıllar önce. Yıllar dedim. önce evet. tabii. Ee, bir bildiğim varmış. 86 filan. ...öyle mi? <gülüyor> ha, Timuçin sen benim tarihim benden iyi biliyorsun. Gördük. Evet, yine çok sevdiğim Şili'den getirdiğim bir e, disk. Yalnız bu defa grup farklı. İllapu adlı bir grup. Aslında vokal söylüyorlar ama ben enstrümantal bir parçayı seçtim. Multitudes adlı bir albümden... Paso de mulata. Ayşe Hanım size bir soru sorabilir miyim? Şimdi bu programın dinleyicisi olmakla bu programın yayın odasında katılımcı olmak arasında nasıl bir fark var mıydı? Nasıl yaşadınız? Ee, öncelikle her ikisi de çok keyifli. Ee, uzaktan düşündüğüm gibi bir yerdeyim. Bu benim için çok önemli. E, düşlediğim kişileri aynen karşımda buldum. E, ama belki farklılık, e, sessizce size oradan yolladığım mesajları size ve Timuçin Bey'e sanıyorum canlı iletebildim. Bizim için de sizinle birlikte olmak çok hoş oldu. Çünkü biz aslında dinleyicilerimizle birlikte olduğumuzu ayrı ayrı sayıyormuşuz Engin Bey'le bunu konuştuğumuz zaman e, bir keresinde ortaya çıktı. E, hep var kabul ederek evet. e, program yapıyoruz. E, kendi kendimize konuşuyormuş gibi olmuyoruz hiç. E, ama zaman zaman burada konuğumuz olduğunda bu da tabii çok ayrı bir keyif. Bugün burada olmanız da çok hoştu onun için. İleride gene bekleriz. Geleceğim. <gülüyor> CD'lerimle ama. Evet. Müziklerimle geleceğim. Tamam. Tabii ki ee... bekleriz CD'lerinizle. Tabii bu, bu şu anlamada geliyor. Biz dinleyicilerimizi de bekliyoruz programımızda zaten. Daha önce de bunu e, söylemiştik. E, galiba yavaş yavaş kapatalım. Evet. E, 94.9 açık radyoda bir dünya halinin de bu haftalık sonuna geldik. E, hepinize iyi geceler e, diyorum. Ben Timuçin Oral. Ben Ayşe Güvenil, iyi geceler. Ben Engin Keştran, iyi geceler diliyorum. Hepinize ve Tolga'ya teşekkürler. Hoşça kalın.